Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Sayıdeğer dinleyenler Riyaz-ı Salih'in hadis kitabımızın 39. Bab, komşu hakkı ve bu konuyla ilgili tavsiyeler konuyla ilgili ayetler Yalnız Allah'a kulluk ve ibadet edin. Hiçbir şeyi ve hiç kimseyi ona denk ve ortak tutmayın. Anne babaya ve diğer yakın akrabaya, yetimlere ve yoksullara gerek soy gerek mesafe bakımından size yakın ve uzak komşulara, birlikte olduğunuz iş, yol veya hayat arkadaşınıza, yolda kalmış kimselere, emriniz altındaki köle, cariye, hizmetçi ve işçilere iyi davranın. Konu ile ilgili olarak Abdullah bin Ömer ile Ayşe radiyallahu anhuma'dan ayrı ayrı peygamber aleyhisselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Cebrail bana komşuya iyilik yapmayı o kadar çok tavsiye edip durdu ki neredeyse bu konuda Allah'tan bir emir getirecek ve komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. Ebu Zer radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselam ona şöyle buyurmuştur. Ey Ebu Zer Çorba veya sulu bir yemek pişirdiğin zaman suyunu bol koy ve ondan biraz da komşularına dağıtarak onları da gözet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz Vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz dedi. Sahabiler kim iman etmiş olmaz ya Resulallah diye sordular. Peygamber komşusu şerrinden emin olmayan kimse buyurdu. Müslimde yer alan bir başka rivayette Peygamberimiz komşusu şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez buyurmuştur. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Müslüman hanımlar hiçbiriniz bir koyunun ayak kemiği bile olsa komşusunun verdiği hediyeyi veya kendisinin ona vereceği hediyeyi küçük görmesin. Komşular arasında hediyeleşme ihmal edilmemeli, az çok, büyük küçük demeden ikramda bulunulmalıdır. Verilen ikram da küçük görülmemeli, asla geri çevrilmemelidir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbiriniz duvarına ağaç çakmak veya kiriş koymak isteyen komşusuna engel olmaz. Bitişiğinizdeki komşunuz inşaat yaptırırken sizin duvarınızdan faydalanmak zorunda kalırsa evinize zarar vermemesi şartıyla ona izin vermelisiniz. Ebu Hureyre hadisi rivayet ettikten sonra oradakilere diyor ki neden bu sünneti yerine getirmekten çekiniyorsunuz? Vallahi sizin hoşunuza gitmese de ben bu sorumluluğu omuzlarınıza yükleyeceğim dedi. Yine Ebu Hüreyra radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya güzel söz söylesin ya da hiç değilse sussun. Ebu Şureyh el Huzaî radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna güzel davransın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafir ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayırlı söz söylesin ya da hiç değilse sussun. Ayşe radiyallahu anh diyor ki, Peygamber aleyhissalatu vesselama, Ey Allah'ın Resulü benim iki komşum var. Öncelikle hangisine hediye vereyim diye sordum. Efendimiz dedi ki, Kapısı sana daha yakın olana buyurdu. Abdullah bin Ömer radiyallahu Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına faydalı olandır. Yine Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna faydalı olandır.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 Siz ilk önce Adem olarak bir tek candan yaratan sonra onunla aynı özden aynı unsurdan Havva adındaki eşini var eden ve böylece bu ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yeryüzüne yayan Rabbinize gönülden bağlanarak buyruklarını itaat edin. Dürüst ve erdemlice bir hayat sürerek kötülüğün her çeşidinden titizlikle sakının. Öyleyse Allah aşkına Allah'a yemin olsun Allah şahittir ki diyerek adına yeminler edip dileklerde bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının emirlerine sımsıkı sarılarak kötülüklerden korunun ve aranızdaki akrabalık bağlarını koparmamaya büyük özen gösterin unutmayın ki üstünüzde zil sürekli gözetleyen bir Allah vardır Ra'd suresi ayet 21 Rabbimiz buyuruyor Hakiki müminler, akraba, komşu, yoksul, yetin ve yardıma muhtaç kimselere gereken ilgi ve yakınlığı göstererek Allah'ın geliştirilmesini emrettiği ilişkileri geliştirip canlandıran, Rablerine karşı yürekleri saygıyla titreyen ve mahşer günü kötü bir şekilde hesaba çekilmekten korkarak o gün gelip çatmadan önce kendilerini hesaba çeken kimselerdir bu suresi ayet 8 Biz insana anne ve babasına daima iyi davranmasını öğütledik. Fakat onlar kendilerine kayıtsız şartsız itaat edileceğine dair elinde hiçbir bilgi ve kanıt bulunmayan, bir takım putları veya putlaştırılan insanları bana eş ve ortak koşmanı sana emrederlerse o zaman onları itaat etme. Unutma ki, Hepiniz hesap vermek üzere bir gün benim huzuruma geleceksiniz. İşte o zaman ben dünyadayken yapıp ettiğiniz her şeyi en ince ayrıntısıyla size bildireceğim. Yine İsa Suresi ayet 23-24'te Rabbimiz buyuruyor. Rabbin yalnızca kendisine kulluk etmenizi ve anne babanızla iyi davranmanızı emrediyor. Onlardan biri yahut her ikisi senin yanında.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 Nasıl büyütüp yetiştirdilerse sen de onlara öylece merhamet et diye onlar için dua et. Yaşlı annesini sırtına almış kan ter içinde Kabe'yi tavaf etmekte olan bir adam orada peygambere rastlayınca ey Allah'ın elçisi ne dersiniz şimdi annemin hakkını ödemiş oldum mu acaba diye sordu. Bunun üzerine peygamber aleyhisselam hayır daha seni karnında taşırken aldığı bir nefesin dahi hakkını ödeyebilmiş değilsin diye cevap verdi. Yine Lokman suresi ayet 14 Rabbimiz buyuruyor. Biz insanoğluna anne babasına güzelce itaat etmesini ve onlara her zaman iyi davranmasını emrettik. Fakat annenin yeri bambaşkadır çünkü... Annesi nice sıkıntı ve meşakiletlere katlanarak onu dokuz ay karnında taşıdı. Bununla da kalmadı tam iki yıl boyunca onu emzirdi. Ve gece gündüz demeden uykusunu rahatını terk ederek onun bakımı ile ilgilendi. Öyleyse ey insan bana ve anne babana şükret unutma ki dönüşün banadır. Konu ile ilgili olarak Abdullah bin Mesud radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhisselama ey Allah'ın Resulü Allah'ın en sevdiği amel hangisidir diye sordum. Vaktinde kılınan namazdır diye cevap verdi. Sonra hangisi dedim anne babaya iyilik etmek buyurdu. Ondan sonra hangisi gelir diye sordum. Allah yolunda cihad etmek buyurdu. Peygamber aleyhisselatü vesselam soran kişinin seviyesini artı ve eksilerin dikkate alarak bu tür soruları farklı Cevaplar verirdi Yine en çok hadis rivayet eden Sahabilerden Ebu Hureyre Radiyallahu Peygamber aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğu Rivayet edilmiştir Hiçbir çocuk babasının hakkını ödeyemez Şayet onu köle olarak Bulur ve satın alıp Özgürlüğüne kavuşturursa Ancak o zaman onun hakkını ödemiş olur Ebu Hureyre Radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirlerini ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden akrabasını görüp gözetsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayırlı söz söylesin ya da hiç değilse sussun. Evet, Riyazu Salihin hadis kitabımızın 317. hadisindeyiz. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Akrabalar arasındaki sevgi ve saygı bağlarının ve akrabayı gözetmenin Allah katındaki önemini canlı bir misalle anlatarak şöyle buyurmuştur. Allah varlıkları yaratma işini bitirince akrabalık bağı canlı bir varlık gibi Allah'ın huzurunda durarak bu makam akrabalık bağını koparanlardan sana sığınma makamıdır. Onları sana şikayet ediyor şerlerinden sana sığınıyorum ya Rab dedi. Allah pekala seni koruyup gözeteni gözetmemi, seninle ilgisini kesenden rahmetimi kesmemi istemez misin diye sordu. Akrabalık bağı evet isterim ya Rab, dedi. Bunun üzerine Allah o halde bu isteğin gerçekleşmiştir buyurdu. Peygamber aleyhisselam bunları anlattıktan sonra isterseniz bu hakikati anlatan şu ayeti okuyun buyurdu. Demek iyi münafıklar fırsatını bulup yönetimi ele geçirecek olsanız, Yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve komşuluk, arkadaşlık, akrabalık bağlarını koparıp atacaksınız öyle mi? İşte onlar Allah'ın laneti uğratarak kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Yine Buhari'de yer alan bir diğer rivayette Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Ey akrabalık bağ, seni gözeteni gözetir seninle ilgiyi kesenden de ilgiyi keserim. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber aleyhissalatü vesselama gelerek insanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sordu. Peygamber Aleyhisselam annendir buyurdu ondan sonra kimdir diye soruldu yine annendir buyurdu tekrar ondan sonra diye soruldu yine annen buyurdu daha sonra kimdir ya Resulallah diye sorunca baban cevabını verdi Müslim'de yer alan bir rivayete göre o adam ey Allah'ın Resulü kendisine en iyi davranılması gereken insan kimdir diye sordu peygamberimiz önce annen sonra annen Sonra yine annen, sonra baban, sonra da yakınlık derecesine göre diğer akrabaların buyurdu. Yine Ebu Hureyra Allah anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Anne babasına veya onlardan sadece birine yaşlılık günlerinde yetişip de onlara yaptığı iyilikler sayesinde cennete giremeyen kimseye yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun buyurdu Efendimiz Ali Vesselam. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber Aleyhisselam'a gelerek ey Allah'ın Resulü benim bazı akrabalarım var ben onları ziyaret ediyorum fakat onlar bana gelmiyorlar. Ben onlara iyilik yapıyorum fakat onlar bana kötülükle karşılık veriyorlar. Ben onlara anlayışlı davranıyorum onlar ise bana sert ve kaba davranıyorlar dedi.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 Allah'ın yardımı seninledir. Enes bin Malik radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını istiyorsa akrabasını kollayıp gözetsin. Yine Enes radiyallahu anh şöyle diyor. Medine'de Ensar arasında en fazla hurmalı olan üvey babam Ebu Talha'ydı.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 Allah sana sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyilik ve erdemliliğe ulaşamazsınız ayetini gönderdi. Benim en sevdiğim malım Beyruha adlı bahçedir. Onu Allah rızası için sadaka olarak adıyorum. Rabbimden bunun benim için bir sevap ve ahiret azı olmasını dilerim. Ey Allah'ın Resulü Beyruha'yı Allah'ın sana bildirdiği şekilde kullanabilirsin dedi.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 Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.